9'unda tekrar 8'inde ihrama girip Mina'ya çıkıyorsun. 9'unda Arafat'ta daha sonra Müzdelife Bayram. Umre ile hacci birleştirme fakat Zelhikce ayı Hizir'de umre yaptıktan sonra kurbanlığını Mina'ya göndermemişsen ve ihramdan çıkmışsan Zelhicce ayında umre ile hacci birleştirmişsen bunun adı ne oluyor? Temettü.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 Evdekine bay bay dini verecek. <gülüyor> Kamera çıkıyor. var ya orada. Tam. Evet. O, o, o, çekiyor. evet. Öper ya da elini sürer ya da yapamazsa uzaktan elini ne yapar? Allah ee, selamlar. Allah kendisinden razı olsun. Ömer İbnül Hattab diyor ki Ey taş diyor. Sen ne fayda verirsin ne de zarar Bunu biliyorum diyor. Vallahi diyor Allah Resulü diyor seni ne yaptı? Selamladı, istilam etti.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 Ama faik sırrı, rutl-i yemani indi ofine gelince rastına artına sünneti yapıyoruz. Ha fi. özel bir duası yoktur. Tevbe, istifar ve zikirlen devamlı insan ne yapar? Devam eder. Yalnızca kardeşimizin dediği gibi rutl-ül yemani veyahut Hacer-i Esved ve arasına gelince Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gine azabın Ma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 Çilebilir, istirahat ne yapılabilir? Abdest yapılabilir. Abdest bozulmuşsa tavaf bozulmaz. Abdest tekrar ne yapılabilir? Abdest de mi bozulur? Tavafı tavaf. bozulur. Tavaf. Bozulur mu? 7, saat yapalım, bir tavaf. 7 saatte bir, bir tavaf. Allah Allah. 3'e başladı akşam o Ne o 7 saate? Hayman Allah'ın da mı yaptığını muhabbet o, ederek? Yok yapıldı mı? Evet. Tavaf bittikten sonra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 Şehidin La İlahe Illa Ainte Estafrık Ainte. Bismillah.